Evet. Biraz büyütebiliyor muyuz şey abi ekranı şu şeyden? Çekemiyor Tamam. Tamam. Kardeşim biri sormuş. Benden sonra birçok ihtilaf göreceksiniz. Sonradan uydurma işlerden önemli sakınınız. Ha evet. Çünkü bunlar delalettir İçinizden her kim bunlara ulaşırsa benim sünnetime, faalekun sünneti ve sünnetim furafar raşidin elbet Sünnet vahiy olduğuna göre raşid halifeleri sünneti nasıl vahiy olur? Bu şüphenin cevabı nedir? Şimdi raşid halifelerin sünnetinin vahiy olduğunu ben söyleyen açık bir ibare ilim ehlinden görmedim. Tabi bizim görmemiş olmamız var olmadığı anasına gelmez. Allah'ın doğrusunu bilendir. Ama raşid halifeler bir şeyde sahabeyle ittifak ettiyseler, icma ettiyseler zaten sahabenin icması hüccettir. Yani onlar bir şey icma ettiyseler, ihtilaf etmediyseler o kesinlikle peygamberin görüşüdür. Bu manada raşid halifelerin sünneti vahiy olur yani. Allah tabi ben doğrusunu bilendir. Daha önce karşılaştığımda bir soru değil. İnşallah daha farklı, daha tafsilatlı, daha doğrucu bir cevap bulursak da paylaşırız. Bir de unutturmayın bana Nur 61'in tefsirini yapacağız inşallah bu gücü de. Daha önce sorulmuştu. Evet. Raşit halifelerden Osman, hac döneminde namazda dört rekat kıldırması. Ömer radıyallahu anh'ın bir mecliste üç talakı kabul etmesi. Ebu Bekir'in temettü haccını yasaklaması gibi sünnete ters düşen uygulamaların nasıl anlamak gerekir? Yani şimdi tek tek olayları irdelemek gerekirse Osman, hac döneminde namazı dört kılması Birçok ulemanın izah ettiği üzere Osman iki evliydi bir, yani birçok eşi vardı bir tanesi Mekke'deydi bir tanesi Medine'deydi çok evli olduğu için ve insanın da iki tane üç tane dört tane ikamet adresi olabileceği için Osman hem Mekke'de hem Medine'de mukim olarak namazlarını kılıyordu halife olduğu için de hac döneminde namazını ne yaptı dört rekat, bir, dört rekat olarak kıldı. Ömer radıyallahu anh'ın bir mecliste üç talakı kabul etmesine gelince Ömer'in üç talakı e, e, geçerli kabul etmesi yani bir saymaması burada şeriata veya sünnete muhalif bir şey yok. Burada Ömer şeriatın ona verdiği içtihat hakkını kullanıyor. O da ne? Bir adam üç tane talak verdi karşısına dedi ki boş ol, boş ol, boş ol. Bu zaten asıl itibariyle bidat bir talaktır. Bunun sünnette uygulaması yoktur. Ve bidat olan merduptur zaten. Peki Ömer niye üç talakı kabul etti, boşadı onları? Zaten üç talak bir talak da olsa, kadın bir talak alsa, yani erkek kadına dese ki boş ol, talak verse, kadın hayız temizlik, hayız temizlik, hayız temizlik iddia dönemi bitirdikten sonra zaten o kocadan boşanmış olur. Yani üç talakın tamamlanmasına gerek kalmaz. Velev o bir talak da olsa adamın boş ol, boş ol, boş ol demesi Ömer niye boşamış onları? onları? Hakimin o yetkisi var mıdır? Karı kocanın nikah aktini feshetmeye vardır şeriatta. Öyle mi? Kadın şikayet eder kadıya. Der ki bu adam beni bakmıyor. Bu adam beni dövüyor. Bana diyor Ben bu adamdan ayrılmak istiyorum. Adam boşamıyor. Şeriat boşama yetkisini kime vermiş? Erkeğe vermiş. Kadın hulu da yapamıyor. Ne yapacak kadın? Hulu dediğimizi bildiğiniz için tekrar etmiyorum. Kadın mihrini verir kendini boşatır kadının yanında. Kadın hulu da yapamıyor. Koca da boşamıyor, devlete şikayet edecek, imam kendi içtihadını kullanacak, bakacak vakıya Gerçekten kadının şikayeti şer'i ise, şeriata uygunsa boşayacak, akdi fesk edecek. Dicecik ben sizin akdinizi fesk Ömer de kendine şeriatın verdiği bu hakkı kullanarak, üç talak veren adamı edeplendirmek, cezalandırmak, bu bidattan insanları sakındırmak için bunu kabul etmiş ve o çiftleri boşamış Ömer. O yüzden sünnete muhalif hiçbir tarafı yok bununla. Ebu Bekir'ün temettü haccının yasaklamasının illetini ve sebebini, tevilini bilmiyorum. Allah'ın doğrusunu bilendir. Onu da öğrenirsek inşallah izah etmeye gayret ederiz kardeşim. Evet. Hac her yıl mı olacak diye adama Resulullah evet deseydim her yıl farz olurdu. Teravih namazına çıksaydım üzerinize farz olmasından korktum gibi hadisler ve bunları nasıl anlamak lazım. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yaşadığı dönemde vahiy sürekli geliyordu. Taptazeydi canlıydı. Yani sahabe mesela biri birine küfretmiş, saygısızlık yapmış, Allah hemen hüküm indiriyor. Kadın kocasını şikayet etmiş, Allah ayet indirmiş diyor ki kocasını sana şikayet edeni Allah işitti. Hemen hüküm inmiş, vahiy gelmiş. Dolayısıyla peygamberin yaşadığı dönemde peygamberin fiilleri veya sahabenin yaptığı fiiller hükmün gelmesine sebep oluyordu. Dolayısıyla peygamber aleyhissalatü vesselam eğer, evet size her yıl... Farzdır diye cevap nasıl verecek? Kendi nefsinden veremez ki zaten onun konuştuğu vahiydir. O sırada Cibril ona diyecekti ki evet de ki her yıldır öyle mi? Vahiy gelecekti ve diyecekti ki her yıl size hac etmek farzdır. Ama vahiy gelmedi. Allah bunun ağır geleceğini bildiği için şey yapmadı insanlar. Peygamber de adama boş soru sormasın diye, boş soru sormasın diye dedi ki bunu eğer ben böyle söyleseydim size farz olacaktı. Yani çok soru sorup insanları mükellef kılma. Bu Beni İsrail'in yaptığı şeydi. Allah inek kesin dedi. Dediler hangi renk? Tamam safra, sarı renk. İşte şey midir hani hiç tarla sürülmüş mü sürülmemiş mi? Yahu sana ne Allah sana bir inek kes demiş de. Rengini söyleme. Allah bilmiyor mu haşa? Yani Allah azze ve celle o kadar haşa yani akledemiyor mu haşa? Allah azze ve celle Subhanahu ve teala sana derdi ki sarı hiç sürülmemiş 3 yaşını aşmayan bir inek kes sana o zaman dememiş eğer inek kes diyorsa demek ki sana kolaylık istemiş o sarıyı bulabilen olur bulamayan olabilir sürünmüşü bulan olur bulamayan olabilir Allah zorlaştırmamış bu yüzden Allah Resul de hani sahabenin, beni İsrail'in yaptığı gibi soru sorup böyle mükellef kılmamasını isted teravih namazına gelince de gene Allah Resul eğer buna devam etseydi ve o sırada bu devam etme sebebiyle Allah onu artık meşru kılsaydı zaten farz olacaktı dediğim gibi hani Bunlar genelde böyle hadiste problemi olan insanların getirdiği şeylerdir. Sünnetin vahiy oluşuna şüpheler getiren insanların getirdiği şeylerdir. Ee, anlamak isteyen için sivrisinek azdır, anlamayana davuz zurna azdır arkadaşlar. Aleykümselam. Buradaki bütün kardeşlerin selam var. Aleykümselam ve rahmetullah. Size iki sorumuz olacak. Cem yapılırken ilk kılınacak namazı unutup kılarsak ne yapmamız gerekir? Unutmak özürdür. Dolayısıyla sonra kılarsınız. İkinci soru, kadınların mahremsiz olarak üç gün yolculuk yapma meselesinde bizi bilgilendirmesiniz. Kadınlar, kadınların seferleri fıkıh kitaplarında ikiye ayrılmıştır. Kısa mesafe, uzun mesafe. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın kadının mahremsiz üç günlük yola gitmesi caiz değil derken bugün Amerika'ya bir günde gidiyorsun uçakla 15 saate. E o zaman Amerika'ya mahremsiz gitmek caiz midir çıkar? Orada illet, o belirtilen üç gün değildir. Orada illet uzun yolculuktur. Yani Allah Resulü'nün kastettiği şey uzun yol. Üç günlük yol dedin mi artık Medine'nin dışı. Ne tarafa? Şam'a doğru, Necid'e doğru, işte Musul'a doğru, Mısır'a doğru, Bahreyn'e doğru, uzak yerlere doğru sefer demek. Böyle bir yolculuğa da kadın çıktığında seferde eşkıya yolunu keser. Yani yolda başka musibetler, belalar olur. Kadını bunlardan korumak için yasaklanmış şeydir. O yüzden İslam alimleri fıkıh kitaplarında kadının yolculuk yapabileceği seferi ikiye ayırmışlar. Uzun sefer, kısa sefer. Uzun sefer, kısa sefer. Uzun yolculuğa kadın mahremsiz, zaruret olmadığı müddetçe asıl hüküm, mutlak hüküm haramdır, çıkamaz. Ama zaruret vardır. Kocası ölmüştür, kocası hapistedir, kocası kayıptır, haber yoktur. Yani çok zaruri, acil bir durum vardır. Orada gene yanına emniyetli bir şekilde mahremi olmasa da en azından mahrem olabilecek birileri. Ne diyor Allah ayette? Gücünüz yetti kadar Allah'tan korkun. Kadının babası yok, kardeşi yok, işte oğlu yok. Ne yapacağız? E bir tane kardeşi hanımıyla beraber göndereceğiz. Ya o kardeş onun mahrem mi? Ya senden önce biliyoruz mahremi değil. Yani haddini zaten biliyoruz. Şeriat onun mahremi kılmamış. Farkındayız. Ama ne yapıyoruz? Gücümüz yettiği kadar Allah'tan korkuyoruz. Doğru mu? O olmazsa o. O olmazsa o. Baba yok. Kardeş yok. O yok. Bu yok. Kim olacak? O zaman mahremli bir aile olacak ki fitne. Bekar adamla gönderilir mi? Olmaz. Değil mi? Yani fitnedir bunlar. Fitnenin kapısıdır. Dolayısıyla uzun seferde mutlak manada haramdır. Kadının mahremsiz çıkması bahsettiğim zaruretlerde mübah olur. Kısa sefere gelince ihtilaf vardır. Kısa sefer kadının yaşadığı beldede işte annesidir, işte yakınlarıdır. Şimdi belde derken Medine dediğiniz yer şu mahalle kadar bir yer yani. Yani kısa sefer ondan konuşuyorum. Burada ihtilaf var. Selef takvayı seçmişler. Hatta İbn Mesud'dan işte eee şundan bundan selefin büyüklerinden kadın işte su almak için bahçenin dışına bile çıkmaz. Kocasını bekler. Böyle susuzluktan çocuklar ağlasa da kendisi susuzluktan çok meşakkat içerisine girse de kocasının gelip bahçe dışındaki bak bahçenin dışından konuşuyorum ha Bahçenin dışındaki suyu getirilmesini bekler vesaire. Bu onların tercihidir, takvasıdır. Onlar böyle fetva vermişlerdir. İnsanları şerden sakındırmak için. <gülüyor> Alimlerden bir grup bu tarz kısa yolculukları mübah saymışlardır. Delil olarak da işte Safiye'nin biliyorsunuz hani peygamberi ziyarete geliyor Safiye annemiz aleyhissalatü vesselam. Medine ufak bir yer daha hücresi yapılmamış itikaftayken ziyarete geliyor hatta peygamber geri bırakıyor. Biliyorsunuz itikaftan çıkmak caiz değildir zaruret haricinde. Eşini ne yapıyor Allah Resulü eve kadar götürüyor teslim ediyor bırakıp dönüyor mesela. Bu tarz kısa seferlerde de ne yapabilir demiş bir grup ulema. Onlar demişler ki kadın mahremsiz gidebilir bir şartla burada icma var emniyet olacak. Abun gibi müşriklerin olduğu, Müslüman kadınların çarşafının peçesine el atıldığı, söz atıldığı, namusuna insanların dilini konuşturduğu yerde, kusura bakmasın kardeşler, bazı böyle akıllı uyanık bacılar var, ben kocamdan izin aldım, nasıl olsa kocama isyan etmiyorum ayağına, böyle çarşı pazar geziyorlar, ben onlara buradan söylüyorum hazır bu fırsat, Allah'tan korksunlar, Allah'tan korksunlar, Allah'tan korksunlar. Allah'ın gazap ettiği iki yer çarşılar ve hamamlardır Müslümanlar için ha. Yani kafirlerin çarşıları, hamamları değil zaten. Yani orada zaten gazap kesindir, açık haram vardır orada. Öyle mi? Allah'ın buğz ettiği, buz Müslümanların çarşıları ve hamamları Dolayısıyla böyle vakıyalarda Müslümanların bu konuda daha dikkatli, temkinli davranması lazım. Bu hadisi hafife almamak gerek Tabii ölçüsüzlük kaçırılıyor. Şimdi insan neyi nasıl söylediğini bilmezse birbiri. Şimdi Sudarbistan'da şey var. Kadın işte mahremsiz e, araba kullanabilir mi kullanamaz mı? Biliyorsunuz yasak kadının ehliyet alması. Her yerin laikleri özgür kızları, Türksel reklamlarında olduğu gibi Sudarbistan'da var. Özellikle mesela sosyal medyayı çok iyi kullanıyorlar. Son dönemde kampanyaları falan var. Kadınım özgürlüğümü istiyorum. Böyle direksiyonda fotoğraflar çekip şeyde paylaşıyorlar. Twitter'da, Facebook'ta işte herkesi buna katılmaya çağırıyoruz. İşte 3 bin resim, 10 bin resim ta hükümeti protesto ediyorlar falan filan. Bunlar şeytanın uşakları. Yani evet yani yeri geldiğinde kadının arabaya hani kullanması bazen maslahat olabilir. Şimdi adamlar bu fetvayı alıyorlar. Karılarına şoför tutuyor Suudlu zenginler. Ondan sonra şoförleriyle zina eden hanımlar ortaya çıkıyor ki Suud'da çok yaygın pisliklerden bir tanesi. Şimdi hani bir ölçü koyarken tutarlı koymak lazım. Ölçü şeriattan değil, akıldan çıkınca tutarsızlık kaçınılmaz oluyor. O yüzden suudun şeyhleri de oturuyorlar biliyorsunuz, eee hayz nifaz alimleri. Hatta bizi kınıyorlar böyle diyoruz ya. Hayz nifaz alimleri iş güç yok. Ne yapacaklar? Oturup saraylarda böyle meseleleri tartışacaklar. Ne olsun? işte kadın e, arabayı tek başına kullansın mı, kullanmasın mı? E, illet olan bu bütün meselelerde haramlığının ve helalleninin belirlenmesinde illet olan şey Emniyettir arkadaşlar. İllet olan şey emniyettir. Emniyet varsa yolculuk caiz olur. Emniyet yoksa orada yolculuk ne olmaz? Caiz olmaz. Allah her şeyin en doğrusunu bilendir. 3. Sabah namazına kalkamadığımız takdirde namazı hemen mi kılmamız gerekir? Tehir edersek namazımız ifsad olur mu? Biz bunu fıkıh derslerinde anlatmıştık. Delillerle uzun uzadıya bu konuda ihtilaf var. Özet olarak söyleyebileceğimiz görüş biz namazı unuttuğumuzda veya uyuya kaldığımızda hatırladığımızda kılmamız gerektiği gibi namazı da bu şekilde uyuyarak şey yaparsak kalktığımızda kılmamız gerekmesi en doğru görüştür. Allah'ın en doğrusunu bilendir. Tehhir etmenin caiz olduğunu söyleyenler de var ama doğru görüş, raci olan görüş bizim katımızda ilk vaktinde kılmaktır. Evet. Selamun Aleyküm. Benim sorum şu. Bugünkü bildiğimiz çoraplar üzerine mesolur mu? Oluyorsa delilerini yazar mısınız? Biz sitede bunun uzun uzadığı yazılı fetvasını verdik. Sahabe tabi'nin etuat tabi'inden çoraba mes'i caiz kılanları gördük. Ve az önce söylediğimiz şey dönüyoruz. Ya bugünkü çorap. Ya abi çoraba mes caizdir. Yani bugünü o günü şeriat öyle bir ölçü koymuş mu? Niye soruyor Müslümanlar ben anlamıyorum. Şeriat demiş ki çoraba mesedilir. İneğin olayına benziyor. Allah inek kes demiş sana sarı mı? Yani sarı inek olur mu? İşte 3 yaşında mı olsun 5 yaşında mı? Ya sana ne demiş ki inek kes. Allah caiz kılmış ki çoraba mes Peygamber aracıyla. Doğru mu? Yani bunun incesi, kalını şöyle attığında ayakta duran böyle bir illet getirmek şeriata dayanan bir illet değildir. allah Alem gereksiz sualin getirdiği bir teklif olacaktır, mükellefiyet olacaktır. Allah'ın doğrusunu bilendir. Yani İmam Şafi gibi büyük bir alim demiş. Ha, attığında durması lazım. Yani kim olursa olsun kullu kavlunu rahatdun ve mardudun illa kabulinde nebi. Herkesin sözü alınır da atılır da illa peygamberin sözü hariç. Şimdi Peygamber demediyse ayakta, yani Arabistan'ın 50 derece sıcağında kim öyle bir çorabı yer? Ona çorap denmez bir kere o zaten terlik gibi bir şeydir yani. <gülüyor> hani ölçü akıl olunca, şeriat olmayınca tutarlılık yok yani. Evet. Aleykümselam kardeşim. Birkaç sorumuz var. 4 rekattan oluşan bir namazda 2 rekattan sonraki oturuşta yanlışlıkla son oturuş sanılır. Fazladan dua edilse sev sevgisi gerekir mi? ziyade yapıldığı için müstehaptır ama vacip değildir sehiv secdesi yapmanız. Namazın sonundaki oturuşta parmağı hareket ettirirken her türlü dua yapılabilir mi yoksa namazı ifsat mı eder? Yok, her türlü dua yapılabilir. Tavsiye edilen rivayetler vardır. Onlar da yapılabilir. Onların dışında dilediğiniz duaları da yapabilirsiniz. 3 mukim olan bir Müslüman iki namazı cem ettiğinde o namazların sünnetlerini kılmak mı kılmamak mı daha faziletli? Yani gücümüz yettiği kadar nafileler yapmamız lazım. Fazilet sorduğun için daha faziletli olan kılmaktır. İtikadi meselelerde bir meselenin delillerini bilmeden bir kişinin veya görüşün taklit edilmesi meşru mudur? Mukallit için caizdir. Tabi o mesele açık, zahir, kat'i, sarih meselelerden değilse, itikadi bazı meseleler kapalıdır, gizlidir, delili herkese açık değildir. Burada e ee, müçtehidin içtihadı mukallit için nas mertebesindedir diyor İmam Şatibi rahimeullah. Evet. Allah sizden de razı olsun. Aleykümselam. Allah ilmimize bereket versin. Bir sorum var. Bizim İslamcı takılan yaşlı bir ev sahibimiz var. Geçen gün kandilde bana lokma getirdi. Ben de kandilin sünnetten olmadığını ve buna dair hiçbir delilin var olmadığını söyledim. Bunu anladı. Fakat sadece yemek niyetiyle hediyesini kabul edeceğimi söyledi. Bunu yapmakla onlara bidattan göstermiş. olduğumu mu Allah razı olsun. Yani o gün almamak lazım. O gün almamak lazım. Ortak olmamak için. Tamam. Tamam. Bir de bu Nisa 61'in tefsirini yapacaktık. Bir meal verir misiniz? Şimdi o gün yazan arkadaşlar yani oradan açın. Tamam. Arkadaşlar internetten açıyorlar Google'dan. Şey diyeceğim, o zaman ayet bize yazıldığında sanki böyle kadınlarla erkeklerin bir sofrada yemek yemesine işaret varmış gibi bir tercüme yapılmıştı. Ben bununla alakalı müfessirlerin baya bir karıştırdım. Nisa 61 ile alakalı ayete verilen manaları şey yaptım. Mesela Diyanet İşleri'nin tefsiri az çok, Nur özür dilerim Nisa değil, Nur suresi 61. ayet. Pardon. E, Mealleri de biraz kontrol ettim. Meallerde biraz saptırma var, çarptırma var. Diyanet işlerinin Arapça bilen iyi bir heyeti var. Onlar e, mana vermişler. Bir iki tanesini okuyalım oradan. Mesela diyor ki, ayete şimdi dikkat edin. Başından sonuna kadar okuyacağım. Nur suresi 61. ayeti. Köre güçlük yoktur, topala güçlük yoktur, da güçlük yoktur. Kendi evlerinizde veya babalarınızın evlerinde veya annelerinizin evlerinde veya erkek kardeşlerinizin evlerinde veya kız kardeşlerinizin camı kapatın veya kız kardeşlerinizin evlerinde veya amcalarınızın evlerinde veya halalarınızın evlerinde veya dayılarınızın teyzelerinizin veya anahtarlarına sahip olduğunuz evlerde ya da dostlarınızın evlerinde yemek yemenizde bir sakınca yoktur. Yemek yemenizde bir sakın, birlikte yemek yemenizde değil. Bir arada veya ayrı ayrı olarak yemek yemenizde de bir sakınca yoktur. Şimdi bu ayetin nuzul sebebiyle alakalı olarak müfessislere baktığımızda burada bir arada yemenizde veya ayrı ayrı yemenizde bir deis yoktur. Mahremlerle bir arada yemek yemenin cevazı vardır değil. İnsanlar o dönemde cahiliye adeti gereği kör topalla oturup aynı yemek yemezlermiş aynı masada. Kör olan ayetin başında ne de? Köre güçlük yoktur, topala güçlük yoktur, hastaya güçlük yoktur. Hastayla, körle, topalla oturup yemezlermiş. Yani ayette irade edilen mananın e, anlaşılan manayla uzak yakın alakası yoktur. Bu ayetin tefsirinin o sorulduğu vecihle suvarla uzak yakın bir ilintisi yoktur kardeşler. Ayeti tamamlayın inşallah. Evlere girdiğiniz zaman birbirinize Allah katından mübarek ve hoş bir esenlik dileği olarak selam verin. İşte Allah düşünesiniz diye ayetleri size böyle açıklar diyor ve ayet-i kerime bu şekilde bitmiş. O yüzden yani bahsedilen konuyla uzak yakın alakası yoktur. واخيرا دعونا الحمد لله رب